Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 11. Açık Radyo Günleri Açık Radyo Braseli 94.9 ve Açık Radyo'nun Özel Yayın Destek Projesi Özel Yayın Günleri devam ediyor. Konuğumuz mu desem artık arkadaşımız, dostumuz, yoldaşımız hepsi birden Esin, Ayşe ben. Akdeniz. Merhaba. Konuğumuz merhaba. merhaba Ayşe. Seni burada görmekten her zaman olduğu gibi mutluyuz. Benim için de çok büyük bir mutluluk. Teşekkür ediyorum. E, hep birlikte biraz daha mutlu olalım. 140 kişi olmuşuz. Evet, wow. mükemmel. Bu, i̇yi bir şey. Bu, bizi buraya ulaştıran son isimleri de ben okuyayım. Müsaade ederseniz evet. hemen... Gülseren Arslan, Su Arslan, Asmin Arslan, Hıdır Arslan, Aytül Tükel ve Gülsün Orhon. Hepsine çok çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Kaldı 34 destek gelecektir. Çünkü deminki telefon seslerini de ha. duyduk. O, o zaman bu kırmızı Pazartesi'yi yakalamış ve tamamlanmış olacağız galiba. Evet, aynen öyle. Şimdi Ayşe ile birazcık sohbet edelim. Ayşe e çok çeşitli yerlerde birlikteyiz. Açık radyo, iklim, yeşil ne varsa işte öyle bir <gülüyor> minimum hareketlerin içinde de yıllardan beri birlikteyiz. Bir, birbirimize de güç veriyoruz. Ben son olarak şeyi çok etkileyici bulduğumu söyleyeyim. Hemen onunla başlayabiliriz bu Ümit Şahin dostumuzun. ...sizinle özel sayısında bu üç ekoloji dergisinin özel sayısı ki bence gezi özel sayısı fevkalade başarılı bir sayıydı. Ee, orada gezgiye <gülüyor> girip çıkan diyeyim, gençlerle yapmış olduğu söyleşi senin de aralarında bulunduğun bir grupla son derece etkileyiciydi. Yani bütün işin özü orada vardı. Nasıl hatırlıyorsun geziyi? Ee, gezi 3-5 ağaçla başladı ve o işte 3 ekolojinin o sayısında derdini anlatmaya çalışan o bir avuç insanın içinde aslında ee, bu anlamıyla mesele 3-5 ağaç olarak kaldı. Çünkü zaten biz hep meselenin ekolojik boyutuyla uzun zamandır ilgilenen insanlardık ve şeyi anlatmakta zorlanıyorduk yani. Ekoloji meselesi <gülüyor> demokrasi meselesi, demokrasi sorunu ve orada bir doğrudan demokrasi deneyimi olarak Gezi aslında ekoloji meselesinin ne kadar acil ne kadar birincil ve kitleleri bir araya getirebilecek insanlarda ki o şeyi mıknatıs etkisi yapabilecek şeyi gösteren bir şey olarak çok önemliydi. Tabi onun o kadar iğme kazanmasını sağlayan şey ise bu devletin kullandığı araçlardı. Bu anlamıyla da şiddetsiz pasif direnişi kendine ilke edinmiş insanların çoğunluğunun en azından orada pasif olarak kendilerini ifade etmeye çalıştığı bir hareketli gezi benim için öyleydi. Yani şiddetsizlik ve ekolojinin ekolojik sorunların gündelik hayatımızdaki canı can alıcı e, e, öneminin karşılığıydı. Evet yani ekoloji şimdi birazdan daha ayrıntılı bir şekilde belki son gelen karanlık e, raporlarla filan da tekrar ele alabiliriz ama bu işin e, kopmaz bir bağ eko, e, ekoloji meselesiyle gezegenin korunması meselesiyle demokrasi arasındaki kopmaz bağ göstermesi açısından e, çok etkileyici be idi bence de. Özellikle orada sizin yaptığınız... ...söyleyişi de pek çok... ...hoş nokta vardı. Bu gezide olan... ...yaratıcı, eğlenceli, komik... ...diyebileceğim yer yer. Bütün felaketin ortalık yerinde... ...komik olabilen... ...yaratıcı bir zekanın ürünleri de... ...çok vardı. En çok etkilendiğim şeylerden biri... ...sizin arkadaşlardan biri. Şey diyor, yani benim bir Yahudi arkadaşım var... ...ve telefon etti... Kendimi hiç bu kadar güvende hissetmemiştim diyor aşağı yukarı. Yani Mealen söylüyorum tabii. Dergi yanımda yok şu anda. Fakat şimdi hemen insanın aklına şey geliyor tabii. Gezi, bütün kendini toplumun dışında tehdit altında hisseden canlıların, varlıkların diyeceğim. Sadece insan yok burada. Bir arada kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan bir bir araya gelişti aslında bir yandan da. Ama çok çarpıcı olan şey şuydu yani ortalıkta böyle gaz bombaları uçuşuyor, fişekler. Kendini güvende hissediyorsunuz. Kendini güven, bu nasıl böyle düşünüyorsunuz diyor e, çocuk. E, çünkü bana bir şey olursa başıma bir hal gelirse bana beni bana yardım edecek birinin olduğunu biliyorum diyor ki bence gezinin bütün esprisini en iyi ifade eden şeylerden biriydi ve sizin konuştuğunuz arkadaşlardan bunu anlatan bu anekdotu anlatan gizemdi yanlış hatırlamıyorsam gizem, şey diyordu yani bunu, bu zamana kadar bunu fark etmemiş olmama mı yanayım yoksa buna sevineyim mi bir arkadaşımın böylesine bir derdi olduğunu bugüne kadar böyle yaşamasına bunu yeni fark edişime mi yanayım yoksa da bu böyle bir yeni olayın ...ne kadar hoş bir şey... ...bizi birleştirdiğine mi sevineyim bilemedim... ...diyordu işte çok böyle... Ama ...çok insani... ...ama zaten gezinin gidiyor. olduğu zaman ve sonrası ve hala devam eden süreçte... ...sürekli aynı duyguyu yaşamıyor muyuz... ...bir yandan hüzün bir yandan da... ...bir evet. sevinç hali yani... ...bir yandan yolda birbirimizle karşılaştığımızda... ...nasılsın dediğimizde... ...yani abi... ...nasıl olayım ki cevabını alırken... ...başka bir gün... ...yani o sokakta yan yana gelme çabasında da başka bir güven ve sevinç hali oluyor. Yani bütün duyguları maalesef ki çok eee appendan diyeceğim şekilde evet, yaşıyoruz. Çok çok zamanlardayız. Evet. <gülüyor> yani aynı şey günlerdir konuştuğum bir şey de bu selfie denen kendi cep telefonları, <gülüyor> akıllı telefonlarla yapılan çekimlerde son olarak bir Yavuz Gezen 14 kişinin polis arabasında gözaltına alınmış kendilerini sıkış tıkış... orada çektirmeleri. Şimdi bu ...tam öyle bir ruh hali işte yani... ...bir bu... açılabilecek en büyük deliko fotoğraftı... ...kü gülümsemeler yani... <gülüyor> ...olağanüstü aslında tatsız bir durum tabii... ...durup evet. dururken... ...tıkılmış... ...kasaplık hayvanlar gibi... ...muamele gören çocuklar var orada... ...kızla erkekli... ...fakat hepsi selfie çektiriyorlar... ...böyle o durumdan bir... ...olağanüstü Nalik bana... ...nanik yapıyorlar ...çok hoş bir durum yani... Evet ne dinleyeceğiz şimdi, ee, ne, ne dinlememizi uygun görüyorsun? Bu inişli çıkışlı ruh halini biraz yükseltir umuduyla Nina Simone'dan Feeling Good. Ve o zaman telefon hattımızı da söyler misin lütfen bak orada. Aa, evet desteklerinizi bekliyoruz. Ben geldiğimden beri telefon ilk girdiğimde bir çaldı. Ee, hadi telefonun çalmasını bekliyorum burada. 0212 343 41 41.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 You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world is a new world And a bold world for me yeah, yeah. Stars when you shine You know how I feel And of the pine You know how I feel The freedom Is mine And I know how I feel It's a new dawn, it's a new Day, it's a new love Evet Açık Radyo 94.9 ve Ayşe Akdeniz'le dostumuz, destekçimiz, dinleyicimiz ve aktif aktivite arkadaşımız, öyle söyleyelim aktivite arkadaşımız. Onunla konuşuyoruz meseleleri ve bir yandan da Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınında da destek istiyoruz. Buradaki buluşmaların bir amacı da bu. Çünkü bu desteğin Herkes de biliyor, buraya gelen bütün dostlarımız da biliyor ki aslında Açık Radyo'nun sadece var olmasını sürdürmesi ve bu haliyle var olmasını sürdürmesi... ...işte bu korkunç ekolojik sorunları, demokrasi sorunlarını göğüslemekte de daha kolay hareket edebilmesini sağlamak için bu destekler. Evet, yani aslında bütün bunları yıl boyu konuşuyoruz biz ve söylüyoruz dolayısıyla... Bu 9 gün 99 saatlik yayının e, bir amacımı yoksa temel amacımı yani Aslında temel amacı bu. E, bizi dinlerken bu radyonun sesinin devamlı ve bağımsızlığını aynı şekilde koruyan bir şekilde çıkabilmesi için... ...tek amacımız, temel amacımız bu 9 gün boyunca sizlerin ve bizlerin desteğini Açık Radyo'ya yöneltmesi tabii ki. E, tabii Açık Radyo aslında bizim sesimiz. Evet. Yani... Birebir katkıda bulunduğumuz, birebir müdahil olabildiğimiz ve bu hayatta bilmek istediğimiz meselelerin bize ulaşmasını sağlayan doğru kanallarla, doğru biçimde, hakkaniyetli bir biçimde, bence burada en önemli mesele çünkü hakkaniyet meselesi, onun ulaşmasını sağlayan açık radyo. Bizim sesimizin devam etmesi için de bizim onu besliyor olmamız gerekiyor. O beslenmeyi sağlamak için de şu anda 0212 343 41 41 arayabilirsiniz. Evet hala bir telefon duymadık mesela evet. değil mi? Evet. Evet. Evet. Üzerime değil. alınmak evet. istemiyorum ama. <gülüyor> Yok seni dinlemek için bu söylediklerini dinlemek için kulak vermek için yapıyorlar bence. Sonra şarkıyı Ayşe. dinletirken <gülüyor> e, desteklerini de gerçekleştirecekler zaten. Evet şimdi bir başka şey söylemek. Bu bizim sesimiz sözü çok güzel tabii. Şimdi bir başka meselemiz de hep ortak sorunumuz. Belki de en önemli dünyanın tek... En önemli tek sorunu bu iklim meselesi. Şimdi bu sabah da maalesef hem Guardian'da hem de Common Dream'de gördüğümüz bir haberi paylaşmak e, zorunda hissediyorum kendimi. Çok önemli bir mesele. E, modern çağımız, çağdaş medeniyetin çöküş çökmesinin gerçek bir ihtimaliyat dahilinde olduğu bir çok önemli bir araştırmadan geliyor. NASA'nın hepimizin bildiği NASA Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün... ...Goddard Uzay Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmadan çıkıyor. İki sebebi var. Birisi tabii ki ekolojiye binen muazzam stres... <gülüyor> yani, Ekolojik dünya, biyolojik dünyanın içinde bulunduğu korkun stres. Ama ikincisi pek hesaplanamayan ve söylenemeyen bir şey. Sınıf diyenleri kovuyorlar ama artık kovamayacaklar herhalde. Ekonomik tabakalaşma demişler. Onlar da sınıf kelimesini kullanmamışlar ama bunu kastediyorlar aslında tamamen. Bir avuç elitin bütün dünyanın kaynaklarını ve insanlarını yani zenginlerin bir avuç zenginin ...dünyanın geri kalanının orta ve yoksul kesiminin mahvetmesinden de dolayı... ...tam bir felakete doğru sürüklenmekte olduğunu gösteren yeni bir rapor vardı. Büyük bir rapor. Daha raporun sadece haberini okuyabildik. Biri Guardian'da çıktı. Zaman zaman takip ettiğimiz bir yazar var... Nafiz Ahmet diye herhalde Pakistan kökenli olsa gerek Guardian'ın yazarlarından biri. O derlemiş toparlamış raporu ee, ve işte iklim, nüfus, su, tarım ve enerji meseleleri ve toplumların da elitler yani zenginler ve commoners yani avam, halk, yoksullar arasında bölünmesine ve bu bölünmenin giderek de dayanılmaz bir hale gelmesinden ee, ...bahsediyor. Peki süre nedir? Birkaç on yıl diyor. Şaka etmiyorum yani. Bunu şimdi yani... ...aramızda adları lazım değil... Çocuk, ...yeni çocukları olanlar var. Ee, bu meseleyi... ...konuşmaktan kaçamayız ve... ...asıl yaptığımız şey de bu işte. Ne diyorsun Ayşe bu vaziyetlere? Yani... Ee... Ben sizin de sürekli üzerinde durduğunuz bir mesele var. Bu Suriye'deki isyan ve savaş haliyle ilgili 2004-2006 yılından beri miydi? Orada bir kuraklığın 2006'dan, 2006'dan başlayıp, başlayan o kuraklığın aslında bugünkü halde ne kadar etkili olduğu üzerine sizin bir uyarınız var. Ben bu uyarıyı başka hiçbir yerde görmüyorum. Çünkü tamamen güç ve iktidar ve... ...yüksek politika meseleleri üzerinden yorumlandığı için bu analizler... ...dünyadaki bu sürekli isyanların da Gezi de bunlardan bir tanesi... Ee, ...aslında ekolojik meselelerle, iklimle falan da birebir bir yakından bağı var... ...ve Açık Radyo'nun önemi burada benim için... ...yani sizin öneminizde... ...çünkü ben Açık Radyo ile bu meselelerle hemhal olmaya başladığımda e, karşılaştım... E, sizin hep söylediğiniz bir şey var yani üzerinde bu bütün yüksek politika meselelerini konuşabilmemiz için öncelikle üzerinde yaşayacağımız bir gezegene ihtiyacımız var ve bunun için... Bugün hemen şimdi harekete geçiyor olmamız gerekiyor. Ee, bu harekete geçme halinde artık bireylerin üzerindeki birer birer sorumluluklardan ziyade hakikaten o bir avuç zenginin elindeki o iki dar parçalamaktan başka bir yolu olmayan bir noktaya gelmiş durumda. Ben şunu da çok merak ediyorum, hep çok naif bir şekilde soruyorum ee, bunu yani. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de sürekli sorduğum, sorguladığım şey bu. Yani bir tanecik hayatımız var. Ve yani ne için? Yani bu, bu, bu gezegen, bu hayat felaket bir şekilde sonlandığında hakikaten nereye gidecekler? Ne? Bunun kendilerinde bir cevabı var mı sorunun bilmiyorum. Çünkü mesela Tayyip Erdoğan'da üç tane torunu var yanlış bilmiyorsan. Ne yapacak o çocuklar yani nereye gönderecek onları yani nereye gideceğiz hep beraber buraya tıkılmış kalmışız ve burada beraber yaşamak zorundayız sonun evet, Açık Chicago'yu destekliyoruz arkadaşlar bu, bu bu meseleleri daha fazla konuşmak ve daha fazla sorumluluk duygusunu hatırlatmak için 0212 343 4141. Çalıyorlar da zaten ee, şeyi de söylemek lazım. Yalnız bu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına özgü bir hususta tabii, tabii, kesinlikle ben örnek olarak şimdi oğlum... bulunduğumuz bir örnek yani iki tane güzel kızı olan Obama'nın da daha yeni mesela gene bugünkü haber yani hergen ha, sadece... bile değiller. <gülüyor> evet, <gülüyor> sadece <gülüyor> bir haber de bu ee, BP'nin bu, bu Körfez, Meksika körfezinde e, müthiş bir yıkıma yol açan canlıların e, okyanusun yok oluşuna e, karidesler falan hepsinin yok oluşuna yol açan BP petro şirketinin 11 kişinin ölümünden de direkt sorumlu tutuldu her şey bir yana. E şimdi izin verildi tekrar petrol araması için Meksika Körfezi'nde ve bunu veren de Obama yönetimi kızları var. Ya da ne bileyim işte petrol boru hattını döşemek için orada çocuklar liseli, liselilerin de bulunduğu aralarında üniversiteli çocuklar bu petrol, boru attığını artık yapamazsın diyorlar buna izin veremezsin diyorlar ve kendilerini beyaz evin duvarlarına bahçe duvarlarına çitine neyse kelepçeliyorlar oradan da tabi polis şeyine 500 kişi gözaltına alınmıştı değil mi o zaman? 398, 398 tam sayıdık çünkü karbondioksit ha, PPM seviyesi aynıydı. Aynıydı. aynıydı onun için çok dikkat çekiciydi o çocuklardan biri de diyor ki bizi yani ben diyorum e, Obama'nın kızları'nın görebileceği, duyabileceği bir yerde oluyor, kendi yaşadıkları evin önünde oluyor. Bu ve o çocuklardan biri diyor ki ya bunu biz şimdi yapmazsın niye kendini tutuklatırsın durup dururken şimdi böyle polis o korkunç Washington DC polisine filan gayet gaddar bir polis tabi. E, şunu diyor yani biz bir kenarda oturamayız artık. Çünkü otursak savunacak bir geleceğimiz olmayacağı açık diyor. Bu mesele yani şimdi bu son NASA'nın raporuna bakıyorum daha sadece haberine bakıyorum ama e, çöküş geri dönülmez bir çöküş medeniyet açısından çok zor önlenmesi çok büyük temel e, politika değişiklikleri yapılması lazım. Öncelikle bir eşitsizliklerin giderilmesi süratle giderilmesi yani senin biraz önce söylediğin hakaniyet meselesinin sağlanması. İkincisi de işte nüfusun finan gibi şeylerin kontrolü ama en önemlisinin kesinlikle doğanın yok edilişinin kişi başına düşen yükünün, Azaltılması hemen yapılması aksi takdirde geri dönülmez yol diyorlar. Hala bir pencere var ama bunun için işte uğraşmamız gerekiyor. Kit Bunları konuşmak için. Bunlar da yani imkansız şeyler değil. Yani <gülüyor> ge gezegenin bu halde kalmasını sağlayan bu gidişatın nedeni tek bir şey var. Bu adamların kararısı. Yani bu, biz bunu yüzde doksan dediğimiz kitle... ...buna dur diyebilecek güce sahip ama... Ya. ...hakikaten hiç aklım almıyor... ...yüzde birin kar hırsı... ...nedeniyle benim... ...hayatım, benim türümün devamı... ...doğadaki canlıların kendilerini devam ettirme hakkı... ...türlerini devam ettirme hakkı... ...yüzde bir nedeniyle... ...engelleniyor ve yok sayılıyor... Evet. Bu, bu bir çılgınlık yani bana hakikaten çılgın proje falan filan diye bahsedecekse birileri kalkıp yani enerjiyi ne kadar iyi kullanmamız gerektiğinden geriye dönüşü ne kadar sağlayabileceğinden falan bahsetmeli bugünden sonra güneşten rüzgardan bahsetmeli. Hala yaklaşık 50 tane termik santralin kurulma projesinden işte nükleer projelerden falan bahsediyoruz üçüncü köprüler üçüncü havalimanları bizim büyümeye değil küçülmeye ihtiyacımız var yani küçülmek değil belki zaten büyümenin tanımıyla bağlantılı evet. bir şey yani büyümek başka türlü de büyümek mümkün olabilir yani e, rüzgar türbinlerinin ya da e, güneş panellerinin Büyük çok sayıda insanın çalışabileceği, istihdam edileceği büyük projeler elbette yapılabilir. Ve bunlar da büyümenin tabii ki bir parçasıdır ama işte böyle yani. Büyümekten bu anlaşılıyor. Peki ne son bir parça şey yapıp... Ee, Bitireyim bu kararttık da insanların içini biraz ama mecburuz. Ee, yani. Çok aynı fikirde değilim. Çünkü e, konuşurken e, arada belirli bir akışta telefonlar da çalmaya devam etti. E, bu da şunun başka bir onay biçimidir. Evet Açık Radyo'nun bunları dile getiriyor olmasının onayının da bir işareti olarak okuyorum ben burada. Evet. Evet konuşmalarla şartımız, ne içi daralan arkadaşlara bu defa Nora Jones'dan Somewhere Over the Rainbow şarkısını gönderiyoruz. Destekleriniz için 0212 343 41 41. Çok teşekkürler. Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 11. Açık Radyo Günleri